1180 Abdurrahman bin Esam'dan Enes bin Malik'e namazdaki tekbirden soruldu Ruku secdeye giderken secdeden kalkarken ve üçüncü rekata kalkarken tekbir alırdı dedi. Bunun üzerine Enes'in yanına oturan Hutayım. Bunu kimden gördün dedi Enes Resulullah'tan, Ebu Bekir'den Ömer'den dedi Hutayım Osman'dan dedi Enes Osman'dan da dedi 1181 Mutarif bin Abdullah'dan Ali bin Ebu Talip namazda rukuyu secdeye giderken ve kalkarken tekbir alırdı. Mutarif'in bu sözü üzerine İmran bin Hüseyin bu bana Resulullah'ın namazını hatırlattı dedi. 1182 Muhammed bin Amr bin Ata Ebu Humeyd Es-Said'in şunları anlattığını duyduğunu rivayet etti. Aleyhissalatü Vesselam ikinci Rekat'ın iki secdesinden kalktığı zaman tekbir alır ve namaza başlarken yaptığı gibi ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırırdı 1183 İbn Ömer'den a.s. namaza başladığı zaman Rukiye giderken rukudan kalkarken ve son iki rekatta kıyama kalkınca ellerini omuzlar hizasına kadar kaldırırdı 1184 Sehil bin Saat'tan a.s. Amr bin Avfoğulları arasında çıkan anlaşmazlığı sulh etmeye gitti namaz vakti gelince müezzin Ebu Bekir'e geldi kendisine cemaati toplayarak imam olmasını söyledi bu sırada Aleyhisselatü Vesselam geldi. Safları yararak ön safa geçti. Cemaat Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğini Ebu Bekir'e bildirmek için ellerini çırptılar. Fakat Ebu Bekir geri dönmedi. Cemaat ellerini çırpmayı arttırınca Ebu Bekir namazda bir şey olduğunu anladı. Döner dönmez Resulullah ile karşılaştı. Resulullah devam etmesini işaret etti. Ebu Bekir Resulullah'ın sözü üzerine ellerini kaldırarak Allah'a hamdetti ve ona sena ettikten sonra arkarkaya geri geldi. Hz. sallallahu öne geçerek namazı kıldırdı. Namaz bitince Ebubekir'e işaret ettiğim halde namazı kıldırmamama ne sebep oldu dedi Ebubekir de İbn Ebu Kuafe Resullaha imam olmaya layık değildir dedi. Daha sonra Hz. sallallahu aleyhi aleyküm, eselamun aleyküm demeleri kafi gelmiyor mu? Cemaate ne oluyor da siz ellerinizi çırpıyorsunuz? Ellerinizi çırpmak kadınlara mahsustur. Cemaat namaz kılarken bir şey olursa subhanallah deyiniz buyurdu. 1185 Cabir bin Semure'den biz namazda ellerimizi kaldırırken aleyhissalatü vesselam üzerimize geldi. Ne oluyor onlara da şaha kalkarak kuyruklarını dikmiş atlar gibi namazda ellerini kaldırıyorlar. Ellerimizden işaret yaparak selam verdik. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve namazda namazla ilgisi olmayan hareketlerde bulunmayın. Buyurdu. 1186 Cabir bin Semur eden. Ali sallallahu aleyhi ve selamın arkasında namaz kılıyorduk. Ellerimizde işaret yaparak selam verdik. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve selam. Bunlara ne oluyor da şaha kalkarak kuyruklarını dikmiş atlar gibi elleriyle selam veriyor. Ellerini uyluklar üzerine koyarak Esselamu alaikum" esselamu alaikum" demeleri kafi gelmiyor mu? buyurdu. 1187 ve Selamın arkadaşı Suhaib'den Aleyhisselatü Vesselam'a uğradım namaz kılıyordu selam verdim işaretle selamımı aldım. 1188 Zeyd Bin Eslem İbni Ömer'den ve Selam namaz kılmak için Kuba Mescidine girdi peşinden de bazıları girerek kendisine selam verdi. Bunun üzerine o sırada ve Selam yanında bulunan Suhaib'e kendisine selam verildiği zaman ve Selam ne yapardı diye sordum El işaretiyle selamı alırdı. Cevabını verdi. 1189 Ammar bin Yasir'den ve Vesselam namaz kılarken Ammar bin Yasir kendisine selam verdi. Aleyhisselatü Vesselam da selamını aldı. 1190 Cabir'den ve Vesselam beni bir iş için gönderdi. Döndüğümde namaz kılıyordu. Selam verdim. Bana işaret etti. Namazı bitince beni çağırarak biraz önce bana selam verdim. Ben namaz kılıyordum buyurdu. O zaman ve Vesselam Kudüs'e doğru namaz kılıyordu. 1191 aynı 1192 Ebuzer'den Ali sallallahu aleyhi ve namaza durduğunuz vakit secde mahallindeki taş ve toprağı temizlemeyin çünkü namazda Allah'ın rahmeti kuline karşı karşıyadır. 1193 Mukai Muaykıptan Ali sallallahu aleyhi ve mutlaka temizlenmen gerekiyorsa bir defada temizle. Bu yerde. 1194 Enes'ten cemaate ne oluyor da namazda gözlerini yukarı dikiyorlar? Bu hususta son derece şiddet göstererek ya buna son verirler ya da gözlerinden olurlar buyurdu. 1195 yine aynı 1196 Ebu Zerden ve Vesselam namazda sağa sola dönmediği müddetçe Allah kula yönelir. Namazdayken yüzünü kıbleden ayırra Allah da kuldan yüz çevirir. 1197-1198 Ayşe annemizden ve Vesselam namazda sağa sola dönmekten sorduğumda şeytanın namazın faziletinden kapıp kaçtığı harekettir buyurdu. 1199 yine aynı. 1200 Cabir'den ve Vesselam hastalanmıştı. Bizi oturduğu yerde namaz kıldırdı. Ebu Bekir de cemaata duyurmak için yüksek sesle tekbir alıyordu. Resulullah bize döndü. Bizi ayakta görünce işaret etti. Hemen oturduk ve kendisine uyarak namazı kıldık. Selamdan sonra Biraz önce Zun ve İranlıların oturan meliklerine karşı ayakta durdukları gibi ayakta duruyordunuz. Böyle yapmayın. Eğer uyduğunuz imam oturduğu yerde namaz kılıyorsa siz de oturarak ona uyun. Ayakta kılıyorsa siz de ayakta kılarak ona uyun buyurdu. 1201 İbn Abbas'tan Aleyhisselam namaz kılarken sağa sola döner fakat boynunu çevirmezdi. 1202 ve 3 Ebû Hureyre'den Aleyhisselam namazdayken yılan ve akrebin öldürülmesini emretti. 1204 Ebu Katade'den Aleyhissalatü Vesselam namaz kılarken Umameyi kucağına alır secdeye giderken yere bırakır kalktığı zaman tekrar alırdı. 1205 Ebu Katade'den cemaate namaz kıldırırken Aleyhissalatü Vesselam Ebul As'ın kızı Umameyi omuzuna aldığını gördüm. Rukiye giderken onu yere bırakıyor secdeden kalkarken tekrar omuzuna alıyordu. 1206 Ayşe annemizden Ali sallatü vesselam nafile namaz kılarken kapıyı açmasını istedim. Kabık kıplıya karşıydı. Kapının sağından mı yoksa solundan mı bilmiyorum yürüyerek gelip kapıyı açtı. Sonra tekrar namaz kıldığı yere döndü. 1207 ve 8 Ebû Hureyre'den Ali sallatü vesselam Subhanallah demek erkeklere elleri çıkmaksa kadınlara mahsustur. 1209 ve 10 Ebû Hureyre'den yine aynı. 1211 Ali'den ve selam'a gelmek için belli saatlerim vardı. Vardığımda izin istedim. Eğer namaz kılıyorsa öksürüyordu. Ben de içeri girerdim. Namazda değilse doğrudan izin verirdi. 1212 ve 1213 yine aynı. 1214 tarifin babasından ve selam'a vardım. Namaz kılıyordu. Karnı da kazan gibi kaynıyordu. Yani ağlıyordu. 1215 Ebut Derda'da ve Vesselam namazda kıyama kalktı senden Allah'a sığınırım dediğini daha sonra üç defada sana Allah'ın lanetiyle lanet ederim dediğini duyduk sanki bir şey yakalayacakmış gibi elini de uzattı namazı bitirince ya Resulullah, namazda bundan önce söylediğini işitmediğim bir şey söylediğini duydum Ellerini de uzattığını gördük dediler Allah'ın düşmanı iblis bir ateş parçası getirerek yüzüme vurmak istedi ben de üç defa senden Allah'a sığınırım sana Allah'ın lanetiyle lanet ederim dedim fakat o üç defasında da çekilmedi. Sonra ben de onu yakalamak istedim. Vallahi eğer kardeşim Süleyman'ın duası olmasaydı o bağlanır. Medine çocukları da onunla oynardı. Buyurdu. 1216 Ebu Hureir'den. Ali sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktı. Biz de beraber kalktık. namazdayken bir bedevi Allah'ın bana ve Muhammed'e merhamet et. Bizden başka hiç kimseye merhamet etme dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem selam verince Bedevi'ye aziz ve celil olan Allah'ın rahmetini kast ederek geniş olanı daraltın dedi. 1217 aynı. 1218 Muaviye bin Hakem Es-Selam'dan Hz. Peygamber'e Ya bizler yakın zamana kadar cahiliye devrinde yaşamaktaydık. Nihayet Allah İslam'ı getirdi müslüman olduk. Bizden bazıları hala kuşların uçuşlarına göre uğur tayin ediyorlar dedim. ve vesselam o kalplerine gelen bir şeydir onlara engel olamazlar buyurdu. Ben bizden yine bazıları kahine gidiyorlar dedim onlara gitmeyin dedi. Ya Resulullah bizden bazıları remil atıyorlar dedim. Peygamberlerden bazıları da remil atardı. Eğer onların attığı remiller peygamberin remillerine uyarsa o da peygamberlerin remilleri gibidir. Namazda Resulullah'la beraberdim. Cemaattan biri hapşırdı ben. Allah sana merhamet etsin dedim. Bunun üzerine cemaat bana sert sert bakmaya başladı. Ananız yokluğunuza yansın. Ne oldu da bakıyorsunuz dedim. Bu sefer elleriyle uyluklarına vurdular. Beni susturmak istediklerini anladım. Fakat ben susmuştum. Resulullah namazdan çıktı beni çağırdı. Aman babam ona feda olsun. Bana ne vurdu ne azarladı ne de kızdı. Ben hayatımda onun gibi bir öğretmen görmedim. Bana... Bu bizim namazımızda dünya kelamı konuşmak doğru değil. O tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir dedi. Sonra ben Uhud taraflarında Cevvaiye'ye cariyemin gütlüğü koyunlarımın yanına gittim. Vardım ki kurt sürümden bir koyun götürmüş. İnsanlık hali. Herkes gibi ben de üzüldüm. Cariye'ye iyi bir tokat attım. Sonra Resulullah'a gelerek durumu anlattım. ve Vesselam bu yaptığımı bana çok gördü. Ya Resulullah ona azat edeyim mi dedim. Aleyhissalatü Vesselam onu çağır dedi. Ona aziz ve celil olan Allah nerede dedi? O da gökte dedi. Ben kimim dedi? Sen Resulullahsın dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam o müminedir. Onu azat et diyordu. 1219 Zeyd bin Erkam'dan Aleyhissalatü Vesselam zamanında bir adam arkadaşıyla bir ihtiyacı hakkında konuşuyordu. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Farz namazların vakit ve erkanlarını gözeterek edasına devam edin. Bilhassa orta namaza, ikindi namazına dikkat edin. Allah'a ibadet ederek namaza durun. Böylece biz namazda namazla ilgisi olmayan söz ve hareketlerden men edildik. 1220 Abdullah bin Mesud Kasım'dan Ali sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken yanına varır, selam verirdim, alırdı. Bir defasında yine yanına gittim, namaz kılıyordu. Selam verdim, almadı. Selam verdikten sonra orada bulunanlara işaret ederek şöyle buyurdu. Aziz ve Celle olan Allah artık namazda Allah'ı zikirden başka konuşmamanı ve Allah'a bağlı olarak namazlarınızı kılmanızı emretti. Zaten size yarışan da budur. 1221 İbn-i Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam'a selam verirdik alırdı. Habeşistan'dan geldikten sonra yine selam verdim fakat almadı. Çok geçmeden niçin selam mı almadı diye bir düşünce aldı. Namazı bitinceye kadar oku, oturdum. Şöyle dedi: Aziz ve Celil olan Allah, dilediği emrini bitir bildirir. İşte emirlerinden biri olarak namazda konuşmamanızı emretti. 1222 Abdullah bin Buheyneden. Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam bizi iki rekat kıldırdı. Sonra teşebbüte oturmadan kıyama kalktı. Cemaat onunla beraber kalktı. Namazı bitirdikten sonra selam vermesini bekledik. Fakat o oturduğu yerde tek bir secdeye gitti selam vermeden peş peşe iki secde yaptı. Sonra selam verdi. 1223 yine aynı. 1224 Ebu Hureyre'den ve selam bize ikindi namazını mı yoksa öle namazını mı kıldırdı unuttum. İki rekat kıldıktan sonra selam verdi. Hemen mescitte döşel olan tahtalara giderek kızmış gibi eliyle onlara işaret etti. Mescidin kapısından ilk çıkanlar namaz kısaldı dediler. Ebu Bekir ve Ömer de cemaattaydılar. Fakat Resulullah ile konuşmaktan çekindiler. Cemaatin arasında uzun elli ve bu yüzden elleri uzun manasına zulyedeyn diye isim verilen biri de vardı. O ya Resulullah unuttun mu yoksa namaz mı kısaldı dedi. Resulullah unutmadım namazda kısalmadı dedi. Zul söylediği doğru mu diye cemaata dönünce evet dediler. Peygamber de gelip namazın geri kalanını kıldı. Selam verdi. Sonra tekbir alarak önceki secde gibi veya daha uzun Secde etti. Secdeden başını kaldırdı. Tekbir olarak yine önceki secdesi kadar uzun veya ondan daha uzun secde etti. İkinci secdeden de başını kaldırdı. Sonra tekbir aldı. 1225 Ebu Kureyre'den yine aynı. 1226 yine aynı. 1227 1228 1229 30, 31 yine aynı. 1232 Ebu Kureyre'den ve Vesselam hiçbir zaman ne selamdan önce ne de selamdan sonra secde etmedi. 1233 yine secde, seviş secdesi. 1237'ye kadar yani aynı. 1238 Ebu Said'den. ve selam biriniz namaz kılarken şüpheye düştüğü zaman şüphesini gidersin. yakını üzerine amel etsin. Eğer namazı tamamladığına kanaat getirirse sevhi secde yapsın. Eğer şüphe üzerine akıldığı ise... Namaz beş rekat olmuşsa o iki secde ona şefaatçi olur. Onunla dört olmuşsa şeytanı çatlatmış olur. 1239 yine aynı. 1240 Abdullah'dan ve vesselam sizden biri namaz kılarken şüpheye düşerse araştırsın. Doğru olduğuna kanaat getirdiği şekilde hareket etsin. Sonra ona göre namazını tamamlasın. İyi anlayamadım ama ona göre namazını tamamlasın demek. Secde secdesi yapsın demek. 1241, 1242, 1243, 1244 yine aynı. 1245, 1246, 47, 48, 49, 50, 51, 52 yine aynı. 1253 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve Namaza çağrıldığı zaman şeytan rezil bir şekilde döner gider. Kavmetten sonra kulun kalbine girerek ona kaç rekat kıldığını unutturur. Sizden birinin başına böyle bir hal gelirse hemen secde yapsın. 1254 Abdullah'dan Aleyhissalatü Vesselam namazı 5 rekat kıldırdı. Hemen kendisine namaza ilave mi oldu dendi. O da ne oldu ki dedi. 5 kıldınız deyince hemen ayaklarını birleştirip iki secde yaptı. 1256 Alkame 4 rekatlık namazı 5 kıldırdı. Namazdan sonra durum kendisine birliğince yok kılmadım dedi. Ben de hayır kıldım manasına başımla işaret ettim. Bunun üzerine sen de mi öyle diyorsun Aver dedi evet dedim hemen iki secde yaptı sonra da Abdullah'dan gelen bir hadisi nakletti ve yukarıda iki hadisi aynen nakletti 1257-58-59 aynı 1260 Osmanlı azatlısı Muhammed babası Yusuf'tan naklediyor Muaviye cemaate imam olmuştu oturması gerekirken kıyama kalktı bunun üzerine cemaat subhanallah dedi ama o kıyama kalktığı için namazı ona göre tamamladı. Sonra da yerinden kalkmadan iki secde yaptı. Daha sonra minbere çıkarak ben Resulullah'ım kim namazda bir şey unutursa böyle iki secde yapsın dediğini işittim. dedi. 1261 yine aynı muhteva 1262 Ebu Humeyd Es-Said'den aleyhissalatü vesselam Kade-i Ahire'de sol ayağını yandan hafif çıkarır. Ve yarısı üzerine otururdu. Bu vaziyette selam verirdi. Yani teverrük. 1263 yine teverrük hadisi. 1264 Asım bin Kuleyip babasından Vahil bin Hucur, Peygamber aleyhisselamın namazda taayyata oturunca sol ayağını yatırdığını, kollarını uylukları üzerine bırakarak şehadette şadet parnağını kaldırdığını görmüş. 1265 Vahil bin Hucur'dan ve vesselamın nasıl namaz kıldığına Mutlaka dikkat ederdim. Resulullah kalktı. Kıbleye karşı dönerek kulaklar hizasına kadar ellerini kaldırdı. Sonra da sağ elinin içi sol elini tuttu. Rukiye giderken yine başladığı gibi ellerini kulaklar hizasına kadar kaldırdı. Rukiye ellerini dizler üzerine koydu. Kalkarken aynı şekilde yine ellerin arasına koydu. Secdelerden sonra sol ayağını yatırarak oturdu. Sol elini de sol uylu üzerine koydu. Sağ dirseğini uylu üzerinden dışarı çıkararak parmaklarının ikisini birleştirdi. İkisine de halka yaptı. 1266 i̇bn Ömer'in yanında namaz kılarken yerdeki taşları düzeltiyordum. Taşlarla oynama. Çünkü bu yaptığın şeytanın tesiriyledir. Dedi. 1267 yine aynı. 1268 Vahid bin Hucur hadisi. 1269 i̇bn Ömer'den aleyhissalatü vesselam namazda Tahiyete oturunca ellerini dizler üzerine koyar, dua ederken şahdet parnağını kaldırır. Sol el parmakları da sol diz üzerinde serbest bırakırdı. 1270 Abdullah bin Zubair'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem dua okurken şahdet parnağını kaldırırdı. 1271 Malik bin Numeir el huzayiden o da babasından Ali sallallahu aleyhi ve sellem namazda sağ elini sağ uyluğu üzerine koyarak şahadet parmağını kaldırdığını gördüm. 1272 Ebu Kureyleden bir adam iki parmağını birden kaldırıyordu. Aleyhissalatü ve ona birini kaldır birini buyurdu. 1273 yine aynı. 1274 Basra halkından Malik bin Nubeir el-Huzay'ın babası oğlu Malik anlatıyor namazda otururken peygamberi gördüm sağ dirseğini sağ uyluğundan ayırmış dua ederken kaldırmış oldu şehadet parnağını hafifçe eğmişti 1275 Amr bin Abdullah bin Zubeyir babasından vesselam, teşehit oturunca sol elini sol uyluğu üzerine koyar şehadet parnağını da kaldırarak gözünü ondan ayırmaz idi 1276 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam onlar cemaat tahiyatta dua ederken ya gözlerini semaya kaldırmaya son verirler ya da gözlerinden olurlar. 1277 İbn Mesud'dan tahiyatta okunanlar farz olmadan önce biz selam Allah'ın üzerine olsun. Selam Cibril'in ve Mikail'in üzerine olsun diye dua ederdik. Ali sallallahu aleyhi ve selam böyle demeyin çünkü selam aziz ve celil olan Allah'ın ismidir. Artık şöyle değindiği teşehhüdü yani tahiyatı öğretti. 1278 İbn Abbas'tan Ali sallallahu aleyhi ve selam bize Kur'an suresini oku, öğretir gibi ta hayatta okuyacağımızı öğretirdi. 1279 Abdullah'dan yine aynı. 1280 yine aynı işareden. 1281 Cabir bin Abdullah'dan yine aynı. 1282 Abdullah'dan Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimin gönderdikleri selamları bana 1283 Abdullah bin Ebu Talha babasından naklediyor. Bir gün ve selam geldi. Yüzünde sevinç alametleri vardı. Yüzünde sevinç alametleri görüyoruz dedik. Bunun üzerine bana melek gelerek ya Muhammed. Rabbin şöyle buyuruyor. Sana bir salavat getirine benim on rahmet etmem. Sana bir selam gönderene benim on defa lütuf ve yardımda bulunmam. Seni memnun eder mi? 1284 Fedala bin Ubeyd'den. Aleyhissalatü vesselam bir adamın namazda dua ettiğini duydu. Fakat adam ne Allah'ı yücelten bir dua etti ne de peygambere salat getirdi. Bunun üzerine Aleyhissalatü vesselamına acele ettim dedi. Sonra da neler okumaları gerektiğini cemaate öğretti. Bir defasında yine Aleyhissalatü vesselam birinin namazda Allah'ı yücelten dualar okuduğunu, ona hamd ettiğini ve kendisine salavat getirdiğini duydu. Bunun üzerine adama dua et kabul edilir, iste verilir buyurdu. 1285 Ebu Mesud el-Ensari'den bir Sa'd bin Ubade'nin sohbetindeyken ve vesselam geldi. Beşir bin Sa'd peygambere ya Resulullah aziz ve celil olan Allah bizim sana salavat getirmemizi emretti. Sana nasıl salavat edelim dedi. ve vesselam suçtu. Biz keşke Resulullah'a böyle bir sual sormasaydık dedik. Sonra şöyle edin deyip Salli ve Bari bize öğretti. 1286 Ebu Mesut El Ensar'den yine aynı. 1287 1288 1299 yine aynı. 1290 aynı. 1291, 92 93 94 yine aynı. 1295 Abdullah bin Ebu Talha babasından bir gün Ali sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yüzünde sevinç alametleri vardı. Cibril bana geldi. Muhammed, ümmetinden birinin sana bir salavat getirmesiyle benim ona 10 on rahmet etmem ve onun sana bir selam vermesiyle benim onu 10 on defa selam vermem seni memnun etmez mi dedi. 1296 Ebu Ali sallallahu aleyhi ve sellem kim bana 10 defa salavat getirirse Allah onu on defa rahmet eder buyurdu. 1287 Enes'ten yine Aynı. 1298 Abdullah'tan Ali sallallahu aleyhi ve selam ma uyarak namaz kılıp tahiyete oturduğum zaman kullarının selamı Allah'a olsun, falana ve falana olsun derdik. Ali sallallahu aleyhi ve selam öyle demeyin. Çünkü selam Allah'ın isimlerindendir. Tahiyete oturduğunuz zaman şöyle deyin. Mülk, namaz ve her türlü zikir Allah'a mahsustur. Ey nebi Selam Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kulları üzerine olsun deyin. Daha sonra çünkü selam Allah'ın salih kulları üzerine olsun dediğimiz zaman yerle ve gökteki bütün salih kullara dua etmiş olursunuz dedi. Ve tahiyatta daha ne yokmamız gerektiğini şöyle ilave etti diyerek şehadeti öğretti. 1299 Enes'ten Ümmü Süleym Resulullah'a gelerek yarasından bana bazı dualar öğret de namazlarımda onları okuyayım dedi. Ali sallallahu aleyhi ve selam da 10 defa Allah'ı tesbih et, 10 defa hamdet, on 10 defa tekbir getir sonra da ihtiyacın olan şeyleri iste buyurdu. Daha sonra da istediğin verilir manasına evet, evet buyurdu. Beni 300 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve selam'la beraber oturuyordum. Adamın biri de namaz kılıyordu. Adam ruku ve secdeleri yapıp tahiyyat okuduktan sonra şöyle dua etti. Allah'ım Ham sadece sana mahsus olduğu, senden başka ilah olmadığı, başa kalkmadan en çok veren sen olduğu, yeri ve göğü yaratan sen olduğun için senden istiyorum. Ey azamet sahibi, ikram sahibi, ezeli ve ebedi olan, bizatihi ayakta olan sadece senden istiyorum. Adamın bu duas üzerine ve vesselam ashabına nasıl dua ettiğini anlıyor musunuz dedi. Onlar da Allah ve Resulü bilir dediler aleyhissalatü vesselam nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki o Allah'a ismi azam ile dua etti Allah böyle yapılan duayı kabul eder ve bu dua ile bir şey istendiği zaman da verir buyurdu 1301 Mihcen bin Erda'dan vesselam mescide girdi adamın biri de namazını bitirmiş teşebbüttü oturuyordu bu esnada şöyle dua ediyordu Allah'ım ya Allah her bakımdan tek, ihtiyaçların karşılanması için başvurulan yegane merci olduğun için, doğmadığın, doğurmadığın ve sana hiçbir şey denk olmadığı için günahlarımı affetmeni senden istiyorum. Amin. Sen çok affedici ve en çok merhamet sahibi olansın. Amin. Bunun üzerine ve Vesselam üç defa bütün günahları affedildi buyurdu. 1302 Ebu Bekir Sıddık'tan. Aleyhisselatü Vesselam'a bana bir dua öğret. Namazımda onu okuyayım dedim. Aleyhisselatü Vesselam onun şöyle dua etmesini söyledi. Allah'ım, kendime çok zulmettim. Senden başka günahları hiç kimse affetmez. Onun için fazlından benim günahlarımı affet. Bana acı. Çünkü en çok affedici ve en çok merhamet edicisin. Amin Ya Rabbi. 1303 Muaz bin Cebel'den Ali Sallatü Vesselam elimden tutarak "Muaz seni seviyorum." dedi. Ben "Ben de seni seviyorum ya Resulullah." dedim. Öyleyse her namazda "Rabbim seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet yapmak için bana yardım etmeyi ihmal etme." buyurdu. Evet. Amin ya Rabbim. 1304 Şeddad bin Ef's'ten Ali Sallatü Vesselam namazlarında şöyle dua ederdi. Allah'ım senden işlerde sebaata doğruluğa ve kemale karşı gayret istiyorum. Senden nimetlerine şükür, sana güzel ibadet etme gücü vermeni istiyorum. Senden dürüst bir kalp ve doğru bir lisan isterim. Amin. Senden bildiğin hayırları isterim. Bildiğin şerlerden sana sığınır ve bildiğin hatalarımdan dolayı da senden af dilerim. Amin Ya Rabbi. 1305, ata Babası Sahip'ten Ammar bin Yasir bize gelip namaz kıldırdı. Namazı acil olarak kıldırınca bazıları namazı çabuk kıldırdın dediler. Bunun üzerine Ammar acele kıldırdın fakat namazda peygamberden duyduğum duaları okudum diye mukabele etti. Kalkıp giderken cemaattan biri Ammar'a takıldı ve peygamberden duyduğun duaların neler olduğunu bize anlat dedi. Allah'ım İlminle kayıpları bilirsin Kudretinle mahlukata hakimsin Yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat Ölümü benim için hayırlı bildiğin anda beni öldür Allah'ım Açıkta ve kapalı yerde senin korkunu isterim Sakin halimde ve öfkeli hanımda doğru söylemeyi isterim Zenginlikte ve fakirlikte mutedil olmayı isterim Tükenmeyen nimet ve devamlı göz aydınlığı isterim Hükmünden sonra rızanı isterim öldükten sonra iyi bir hayat sürdürmemi isterim sıkıcı felaketlere uğramadan sapıcı fitnelere düşer olmadan cemalına bakma lezzetini ve sana kavuşma coşkunluğu isterim amin ya Rabbi Allah'ım bizi iman zinetiyle süsle doğru yola kavuşturanları kavuşanların müsebbihi kıl amin 1306 yine aynı 1307 Fer ve Bin Nevfel'den Ayşe annemize Resulullah'ın namazında yaptığı duayı söylemesini istedim. O Allah'ım yaptıklarımın şerlerinden sana sığınırım, yapmadıklarımın şerlerinden de sana sığınırım derdi. Amin. 1308 Ayşe annemizden ve Vesselam'a kabir azabından sordum. Evet kabir azabı haktır buyurdu. Ve kabir azabından Allah'a sığınmadan namaz kıldığını görmedim. 1309 Ayşe annemizden Ali vesselam namazda Allah'ım kabir azabından kör deccalın fitnesinden hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım günah işlemekten ve boşlanmaktan sana sığınırım. Birisi boştan Allah'a kadar çok sığınıyorsun dedi. Bunun üzerine Ali vesselam çünkü boşlu kimse konuştuğu zaman yalan söylemek mecburiyetinde kalır. Söz verir, sözünde duramaz. 1310 Ebû Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri teşehhüd oturduğu zaman dört şeyden Allah'a sığınsın. Cehennem ve kabir azabından, dünya ve ahiret imtihanlarından, kör deve şerrinden, daha sonra da içine doğduğu gibi kendisi için istediği duayı yapsın. 1311 Cabir'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem namazda teşehhütten sonra şöyle dua ederdi. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı Yolların en güzeli Muhammed'in yoludur. 1312 Huzeyfe acil acıla namaz kılan biri gördü. Ne zamandan beri böyle namaz kılıyorsun dedi. Adam 40 senedir dedi. Huzeyfe öyleyse sen 40 senedir namaz kılmıyorsun. Eğer bu şekilde namaz kıldığın süre içinde ölürsen Muhammed'in dini üzerine ölmemiş olursun dedi. Ve şöyle devam etti. Kişi Hızlı da olsa namaz kılabilir ama acele etmeden tadil erkanına riayet ederek ve güzel bir şekilde namaz kılar. 1313 Ali bin Yahya babasından o da Bedir Harbi'nde bulunan amcasından. Adamın mescide gelip düzgün namaz kılmaması ve peygamberin git tekrar kıl demez. 1314-1315 yine aynı. 1316 Amr bin Saad babasından. Aleyhissalatü Vesselam namazın sonunda sağına ve soluna selam verirdi. 1317 yine aynı. 1318 Ubeydullah bin Kıbdiye'den Cabir bin Semure Aleyhissalatü Vesselam'ın arkasında namaz kıldığımızda Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm diye sağa sola selam verirdik. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam ne oluyor da bunlara şaha kalkmış, atların kuyruklarını diktiği gibi ellerini kaldırıyorlar. Ellerini uyluk üzerine koyup sağındaki ve solundaki kardeşlerine selam vermelerini yetmiyorum. Aleyküm selamlarım. 1319 Abdullah'tan. Ben aleyhissalatü vesselam'ı rukiye secdeye giderken kalkarken kıyamda ve tahiyyatta tekbir alırken sağına ve soluna selam verirken de ardından yanağının beyazlığını görünecek kadar başını çevirerek Selamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamu Aleyküm ve Rahmetullah diye selam verirken gördüm. Ebu Bekir'i, Ömer'i de gördüm. Onlar da böyle yapıyordu. 1320 aynı. 1321-1322 Vasi bin Habban'dan. İbn-i Ömer'e aleyhissalatü vesselam nasıl namaz kılardı? Bana anlat dedim. Tekbirleri nasıl anlattıktan sonra sağına selam verirken, Selam aleykum ve rahmetullah. Sonuna selam verirken de Selam aleyküm derdi, dedi. 1323 Abdullah'dan Ali sallallahu sağına ve sonuna selam verirken ardından yanağı görünecek kadar başını çevirirdi. 1324, 1325 Aynı 1326 yine daha önceki Cabir hadisi. 1327 İtban bin Malik'ten Kabilem olan Salim oğullarını na namaz kılırdım. Peygambere gelerek gözlerim zayıfladı. Kabilemin mescidi ise evim arasında seller akıyor. Gelip evime namaz kılsanız da ben orayı mescit yapsam dedim. Aleyhisselatü Vesselam gelirim inşallah dedi. Ertesi gün öğle sıcağında Ebu Bekir'le beraber geldi. Kapıyı vurdu. İçeri aldım. Daha sonra oturmadan evin neresinde namaz kılmam istersen buyur dedi. İstediğim yeri kendisine gösterdim. Hemen kıyama durdu. Biz de arkasına saf yaptık. Namaz bitince selam verdi. O verince biz de selam verdik. 1328 Urve'den Ayşe annemiz Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazını kıldıktan sonra fecir vaktine kadar 10 rekat teoçit kılar. Vitrin son rekatını da tek olarak kılardı. Daha sonra da hiç başını kaldırmadan sizlerin 50 ayet okuyabileceği kadar bir zaman secdede kalırdı. 1329 Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam selam verdi. Sonra konuştu. Daha sonra seveç secdesi yaptı. 1330 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam selam verdi. Sonra da yerinden kalkmadan seviş secdesi yaptı. Sonra selam verdi. 1331 İmran bin Hüseyin'den ve vesselam namazı 3 rekat kıldı. Sonra selam verdi. Bunun üzerine hırbak 3 rekat kıldınız dedi. Eksik kıldığını hatırlayınca hemen kalkarak unuttuğu rekatı kıldı. Selam verdi. Sonra seviş secdesi yaptı. Daha sonra tekrar selam verdi. 1332 Bera bin Azip'ten. Namaz kılarken peygamberi gözetledim. Kıyamını, rukuunu Rekatlar arasını, secdesini, iki secde arasındaki bekleyişi, ikinci secdayı selam verdikten sonraki bekleyişi hep aynı uzunlukta yapıyordu. 1333 Ümmü Seleme'den, ve Selam zamanında kadınlar selam verdikten sonra hemen kalkarlar. Peygamber Aleyhisselam ve namaz kılan cemaat ise biraz bekler. Peygamber kalkınca onlar da kalkardı. 1334 Cabir Bin Yezid Esfetten Ali sallatü vesselam ile beraber sabah namazını kıldık. Namaz bitince Ali vesselam hemen döndü. 1335 İbn Abbas'tan Peygamber Aleyhisselam namazın bittiğini tekbir sayesinde anladım. Peygamberin namazının bittiğini diyor. 1336 Ukbe bin Amr'dan Ali ve vesselam bana her namazdan önce Felak ve Nas'ı okumamı emretti. 1337 Sevban'dan Ali ve vesselam namaz kıldıktan sonra 3 defa Estağfurullah dediği ve daha sonra Allah'ım sen selamsın selamet de sendendir. Sen yücesin ey azamet ve keram sahibi dedi. 1338 Ayşe annemizden Ali sallallahu aleyhi ve selam selam verdikten sonra şöyle dua ederdi. Allah'ım sen selamsın selamet de sendendir. Yücesin ey azamet ve ikram sahibi. 1339 Ebu Zübeyr'den Abdullah bin Zübeyr'in şöyle dediğini duydum. Ali sallallahu aleyhi ve selam selam verdikten sonra şöyle dua ederdi tek olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'tan başka hiçbir kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece O'na kulluk ederiz. Ey nimetleri veren, karşılıksız iyilik yapan ve güzel övgülere layık olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de O'na samim olarak ibadet ederiz. Selamun. 1340 var mı Yok. 1341 ve 1342 yine aynı. 1343 Mugire'den Aişe vesselam namazdan sonra üç defa tek olan ve orta olmayan Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, ham ona mahsustur, o her şeye kadirdir demiştir. 1344 Ayşe annemizden yine aynı. 1345 Ayşe annemizden Evime bir Yahudi kadın geldi. Kabir azabı üzerimize bulaştırdığımız idrar yüzündendir dedi. Ben yalan dedim. Hayır biz idrarın dediği yeri, elbiseyi keserdik dedi. Ali selamü aleyhi ve selam namaza çıktı. Gürültümüz yükselince Ali selamü aleyhi ve selam bu ne dedi? Ben hemen kadının söylediklerini kendisine dedim. Bunun üzerine doğru söylemiş buyurdu. O günden sonra şu duayı okumadığı hiçbir namaz oldu. Cibril'in, Mikail'in ve İsrafil'in Rabbi beni cehennemin ateşinden ve kabir azabından koru. Amin. 1346 ata bin Ebu Mervan babasından kab Musa'ya denizi yol eden Allah'a yemin ederek şöyle dedi. Tevrat'ta Davut Aleyhisselam'ın namazdan sonra şu duayı okuduğu vardı. Allah'ım cehennem azabından ve zalimlerin zulmünden korunmak için bir sığınak yaptığın dinimi benim için hayırlı kıl. Rızkımı temine vasıta kıldığın Dünyayı da benim için hayırlı yap. Allah'ım öfkenden izahına sığınırım. bundan affına sığınırım. Senden yine sana, sana sığınırım. Vermene hiçbir şey mani olamaz. Vermediğine de hiç kimse verdiremez. Senin kudretin olmadan hiçbir kuvvet sahibine fayda vermez. Amin Ya Rabbi. Kalk daha sonra suaybin peygamberin de namazdan sonra bu duayı okuduğunu nakletti. 1347 Müştüm bin Ebu Bekre'den babam namazdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'ım küfürden ve fakirlikten ve kabir azabından sana sığınırım. Ben de bu duayı okuyordum. Babam yavrum bu duayı kimden öğrendin dedi. Senden deyince aleyhissalatü vesselam da namazdan sonra bu duaları okurdu. Dedi. 1348 Abdullah bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam iki şey vardır ki onları yapan bir müslüman mutlaka cennete girer. Onlar çok kolay ve o ölçüde de yapan azdır. Sizden biri her namazdan sonra 10 defa subhanallah 10 defa elhamdülillah 10 defa Allahu Ekber derse günde 150 defa söylemiş olur. Fakat bunun Allah indindeki karşılığı 1500'dür. Ben Peygamber aleyhisselamın kaç defa söylediğini parmaklarıyla saydığını gördüm. Sizden biri yattığı zaman 33 defa subhanallah 33 defa elhamdülillah 34 kere Allahu Ekber derse gerçekte 100 defa Allah'ı zikretmiş olur. Fakat bunun Allah indinde karşılığı bindir. Hanginiz günde 2500 günah işleyebilir? Bunun üzerine ya Resulullah, öyleyse bunları neden yapmayalım? Şeytan siz namazdayken gelir, şunu hatırla bunu hatırla, yatınca da aynı şekilde gelir, şunu hatırla, şunu hatırla der ve uyutur. 1349 Ka'ab bin Hücreden Ali Salatin ve birbirini takip eden zikirler vardır. Onları yapanlar sevaplardan mahrum kalmazlar. Onlar her namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 kere Allahu Ekber demektir. 1350 Zeyd bin Sabitte ashaba her namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 34 defa Allahu Ekber demeleri emredildi. Ensardan bir adam rüyasında Ali sallatu ve selam size er namazdan sonra 33 defa suphanallah, 33 defa elhamdülillah, 34 defa Allahü Ekber demeniz emretti değil mi dedi. Adam evet deyince karşısındaki öyley sonları 25'e indirin, tehlili ilave edin dedi. Sabah olur olmaz adam hemen peygambere gerek durumu anlattı peygamber de öyle yapın buyurdu. 1351 Ömer'den yine yukarıdaki hadisin aynısı. 1352 Haris'in kızı Cüveyriye'den ve vesselam bana uğradı ben de mescitte dua ediyordum. Ölüye doğru tekrar uğradı hala mı dua ediyorsun dedi ben de evet dedim bunun üzerine nasıl dua edeceğini öğreteyim mi dedi. Ve şunları söyledi yarattıklarının sayısınca Allah'a tesbih ederim yarattıklarının sayısınca Allah'a tesbih ederim yarattıklarının sayısınca Allah'a tesbih ederim. Raz olacağı kadar Allah'ı tesbih ederim. Raz olacağı kadar Allah'ı tesbih ederim. Raz olacağı kadar Allah'ı tesbih ederim. Arşının ağırlığınca Allah'ı tesbih ederim. Arşının ağırlığınca Allah'ı tesbih ederim. Arşının ağırlığınca Allah'ı tesbih ederim. Kelimelerin sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Kelimelerin sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Kelimelerin sayısınca Allah'ı tesbih ederim. Amin ya 1353 i̇bn Abbas'tan fakirler Peygamber Aleyhisselam'a girerek yarısıyla, zenginler bizimle beraber hem namaz kılıyor hem oruç tutuyorlar. Fakat onların malları var. Ayrıca onlar sadaka veriyor ve infak ediyorlardır. Bunun üzerine Aleyhisselatü ve namaz kıldığınız zaman 33 defa Subhanallah 33 defa Elhamdülillah 33 defa Allahu Ekber ve 10 defa da Allah'tan başka ilah yoktur deyin. Bununla hem sevap bakımından onlara yetişirsiniz hem de onlar Sonra gelecek olanları geçersiniz. 1354 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim sabah namazından sonra yüz defa subhanallah ve yüz defa da kelime-i tevhid getirirse deniz köpüklere kadar günah olsa da affedilir. 1355 Abdullah bin Amr'den ve Vesselam tesbih çekerken saydığını gördüm. 1356 Ebu Said El Hudri'den ve Vesselam Ramazan'ın ortasındaki 10 gününde itikafa girerdi. 20. geceyi itikafta geçirdikten sonra 21. gece kendisi evine döner, yanındakiler de dönerdi. Yine evine döneceğinde bir gece cemaati bekleterek onlara söylemek istedi. Bazı şeyler söyledikten sonra ben şimdiye kadar Ramazan'ın ortasındaki 10 gününde itikafa giriyordum. Bundan sonra ayın son 10 gününde itikafa girmem bana bildirildi. Benimle itikafa girmek isteyenler kalsınlar. Ben Kadir gecesinin hangi gece olduğunu gördüm. Fakat bilahare unutturuldu. Onu son günü, on gün içinde tek gecelerde arayın. Ben o gece kendimi su ve çamurlar içinde secde ederken gördüm buyurdu. O gece Ramazan'ın 21. gecesi yağmur yağmış ve Resulullah'ın namaz kıldığı yere doğru sular akmıştı. O gece sabah namazında aleyhissalatü vesselam selam verip cemaate karşı döndüğü zaman baktım ıslak yüzüne topraklar yapışmıştı. 1357 Cabir bin Semure'den a.s. sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar mihrapta otururdu. 1358 Simak bin Harp'tan Cabir bin Semure'ye Resulullah sohbetinde bulunur muydun dedim. Evet Resulullah sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Mihrap'ta otururdu. Asap cahiliye devr olaylarını anlatarak ve şiirler okuyarak güler. Resulullah ise tebessüm ederdi. Abi Mustafa'mız mı? Yok. Nerede buluursun acaba? Bilmiyorum. 1359 Suddî'den Enes bin mali kıldıktan sonra nasıl döneceğimi, sağdan mı yoksa soldan mı dönmem gerektiğini sordum. Ben çok defa Resulullah'ı sağdan dönerken gördüm." dedi. 1360 esvedden Ali Abdullah şöyle dedi. Sağdan dönmek vaciptir diyerek şeytanı memnun etmeyin. Ben Ali Sallallahu Aleyhi ve çok defa solundan döndüğünü gördüm. 1361 yine aynı. 1362 Ayşe annemizden Kadınlar peygamberle sabah namazını kılarlar. Selam verdikten sonra da örtülerine bürünmüş olarak evlerine dönerlerdi. Böylece alacakaranlıkta tanınmamış da olurlardı. 1363 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bir gün bize namaz kıldırdı. Sonra dönerek şöyle dedi. Ben sizin imamınızım. Onun için ne rüküye ne sucuda benden önce gitmeyin. Kıyama benden önce kalkmayın. Benden önce de namazdan ayrılmayın. Ben sizi önümdeyken de arkamdayken de görüyorum. Kuvvet ve iradesiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki benim gördüklerimi siz de görseydiniz az güler çok ağlardınız. Ne gördün ya Resulullah diye sorduk cenneti ve cehennemi gördüm buyurdu. 1364 Ebu sallallahu aleyhi ve ile beraber Ramazan orucunu tuttuk. Son 7 güne kadar bizi mescitte eyle, eylemedi. Ramazan bitimine yedi gün kala gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar bizi mescitte bıraktı. Bitimi altı gün kala yine tutmadı. Beş gün kala gece yarısına kadar tuttu. Ya Resulullah istersen bütün gece kalalım dedik, İmamla namaz kılan kimse sonuna kadar imamla beklerse bütün geceyi ihya etmiş gibi sevap alır. Son dördüncü gecede bırakmadı, son üçüncü gece kızlarına ve hanımlarına haber gönderdi, cemaatı da toplayarak bir müddet geceyi ihya ettik. O kadar ki sahuru kaçırdığımız zannederek koptuk, o geceden başka bir daha bizi tutmadı. 1365 Okbe bin Haris'ten aleyhissalatü ve ile beraber ikindi namazını Medine'de kıldım. Namazdan sonra halkın omuzlarına basarak suratlıca çıktı. Cemaat da bu hareketini hayret etti. Bunun üzerine asaptan bazıları peşinden gittiler. ve selam hanımlarından birinin yanına girdi. Çıktıktan sonra namazda evde bir külçe altın olduğu aklıma geldi. Onun bu gece evde kalmasını istemedim. Onun için hemen taksim edilmesini emrettim. 1366 Cabir bin Abdullah'tan Hendek Savaşı'nda güneş battıktan sonra Ömer bin Attab Kureyş kâfirlerine küfretmeye başladı. Ya Resulullah güneş batmak üzere hala namaz kılmadım dedi. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem bana ben de kılmadım buyurdu. Ali sallallahu aleyhi ve beraber Buthan'a indik. O namaz kılmak için abdest aldı. Hemen biz de aldık. Güneş battıktan sonra önce kimdi? Sonra da akşam namazını kıldı. Luthan Medine'de bir vadinin adıdır.